Altıncı kelime yuhyi, yani hayat veren yalnız odur. Öyleyse her şeyin haliki dahi yalnız odur. Çünkü kainatın ruhu, nuru, mayesi, esası, neticesi, hülasası hayattır. Hayatı veren kim ise bütün kainatın haliki de odur. Hayatı veren elbette odur. Hayu kayyumdur. İşte şu mertebe-i tevhidin bürhân-ı azamına şöyle işaret ederiz ki başka bir sözde izah ve ispat edildiği gibi zemin yüzünün sahrasında çadırları kurulmuş gayet muhteşem zihayatlar ordusunu görüyoruz. Evet Hayyukayyum'un hadsiz ordularından her bahar mevsiminde yeni silah altına alınmış, gayipten gelen taze bir ordu meydana çıkmış görüyoruz. Şu orduya bakıyoruz ki Nebatat tayfelerinden 200 binden ziyade ve hayvanat milletilerinden yine 100 binden fazla çeşit çeşit muhtelif kabimler görüyoruz. Her bir milletin, her bir tayfe'nin elbisesi ayrı, erzakı ayrı, talimatı ayrı, terhisatı ayrı, silahları ayrı, müddeti askeriyeleri ayrı olduğu halde.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 Ayrı ayrı silahlarını vererek, ayrı ayrı talimat yaptırarak ayrı ayrı terhisat ettiğini, gözü bulunan bir müşahede görür ve kalbi bulunan bir aynel yakıyın tasdik eder. İşte hiç mümkün müdür ki, şu ihya ve idareye ve şu terbiye ve iaşeye, o orduyu bütün şuunatı ile eden bir ilmi muhitin ve o orduyu bütün levazımatıyla ile idare eden,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 300 bin'den ziyade milletlere ayrı ayrı teşizatı hayatiyeyi veriyor. Hem külfetsiz, mişkilatsız, kolay bir tarzda, hafif bir şekilde, gayet hakimane ve intizamperverane veriyor ve koca orduya bir tek lisan ile huvalledi yuhyi dedirtip kainat mescidinde o cemaati uzmaya Allahu la ilahe illallahü'l hayyü'l kayyum La ta'khuduhu sinatun ve la navm ila akhir okuturuyor. 7. kelime ve yani mevti veren odur. Yani hayatı veren o olduğu gibi hayatı alan, mevti veren dahi yine odur. Evet, mevt yalnız tahrip ve sönmek değildir ki esbaba verilsin, tabiata havale edilsin. Belki nasıl bir tohum zahiren ölüp çürüyor fakat bâtinen bir sümbülün hayatına ve yoğurmasına, yani cüz'î tohumluk hayatından külli sümbül hayatına geçiyor. Öyle de mevt dahi zahiren bir inhilal ve bir intifa göründüğü halde, hakikatta insan için hayat-ı ünvan ve mukaddeme ve mebde oluyor. Öyle ise hayatı veren ve idare eden kadiri i mutlak, yine elbette mevt'i dahi o icat eder. Şu kelimedeki mertebeyi uzmay Tevhidin bir bürhan-ı azamına şöyle işaret ederiz ki 33. mektubun 24. penceresinde beyan edildiği gibi şu mevcudat irade-i ilahiyye ile seyyaledir şu kainat emri rabbani ile seyyaredir şu mahlukat izni ilahi ile zaman nehrinde mütemadiyen akıyor alemi gayb'tan gönderiliyor Alemi şahadette vücudu zahiri giydiriliyor, sonra alemi gayba muntazaman yağıyor, iniyor ve emri rabbanî ile mütemadiyen istikbalden gelip hale uğrayarak tenefüs eder, maziye dökülür. İşte şu mahlukatın şu seyleranı gayet hakimane rahmet ve ihsan dairesinde ve şu seyleranı gayet alimane hikmet ve intizam dairesinde. Ve şu cereyanı, gayet rahîmane şefkat ve mizan dairesinde baştan aşağıya kadar hikmetlerle, maslahatlarla, neticelerle ve gayelerle yapılıyor. Demek bir Kadîr-i Zülcelal, bir Hakîm-i Zülkemâl, mütemadiyen i mevcudatı ve her tayfe içindeki cüz'iyatı ve o tayfelerden teşekkül eden âlemleri, kudretiyle hayat verip tavzif eder, Sonra hikmetiyle terhis edip mevte mazhar eder. Alemi gayba gönderir. Daire-i kudretten daire-i ilme çevirir. İşte hiç mümkün müdür ki şu kainatı heyet-i mecmuası ile çevirmeye muktedir olmayan ve bütün zamanlara hükmü geçmeyen ve alemleri hayata ve mevte bir fert gibi mazaretmeye kudreti yetmeyen ve baharları bir çiçek gibi hayat verip yeryüzüne takıp sonra mevt ile ondan koparıp alamayan bir zat mevt ve imateye sahip çıkabilsin evet en cüz'i bir zih hayatın mevti dahi hayatı gibi bütün hakayıkı hayat ve enva mevt elinde bulunan bir zat-ı kanunu ile izniyle emriyle kuvvetiyle ilmiyle olmak zaruridir 8. kelime vahuve hayyun la yamut yani hayatı daimidir, ezeli ve ebedidir. Mevt ve fena, adem ve zeval ona ârız olamaz. Çünkü hayat ona zatidir. Zati olan zail olamaz. Evet, ezeli olan elbette ebedidir. Kadim olan elbette bâkîdir. Vacibül vücud olan elbette sermedidir. Evet, bir hayat ki bütün vücut, bütün envariyle onun gölgesidir. Nasıl Adem ona ârız olabilir? Evet, bir hayat ki vacip bir vücut onun lazımı ve ünvanıdır. Elbette Adem ve fena hiçbir cihetle ona ârız olamaz. Evet, bir hayat ki bütün hayatlar mütemadiyen onun cilvesiyle zuhura gelir ve bütün ki sabite hikâinat ona istinat eder. Onunla kaimdir elbette hiçbir cihetle fena ve zeval ona ârız olamaz. Evet bir hayat ki, onun bir lem'ay-i cilvesi, maruz-u fena ve zeval olan eşyâ-i kesireye bir vahdet verip, bekaya mazhar eder ve dağılmaktan kurtarır ve vücudunu muhafaza eder ve bir nevi bekaya mazhar eder. Yani hayat, kesrete bir vahdet verir, ipka eder. Hayat gitse dağılır, fenaya gider. Elbette öyle lemeatı hayatiye bir cilvesi olan hayatı vacibeye zebal ve fena yanaşamaz. Şu hakikate şahidekatı şu kainatın zeval ve fenasıdır. Yani mevcudat vücutları ile hayatları ile nasıl ki o hayyı layemutun hayatına ve o hayatın bu vücuduna delalet ve şehadet ederler. Haşiye Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrud'a karşı imate ve ihyada güneşin tulu ve grubuna intikali, cüz'i imate ve ihyadan külli imate ve ihyaya intikaldir ve bir terakkidir. O delilin en parlak ve en geniş dairesini göstermektir. Yoksa bir kısım ehli tefsirin dedikleri gibi hafi delili bırakıp zahir deliyle çıkmak değildir. Öyle de mevtleriyle, zevalleriyle o hayatın bekasına sermediyetine delalet eder ve şehadet ederler çünkü mevcudat zevale gittikten sonra arkalarında yine kendileri gibi hayata mazhar olup yerlerine geldiklerinden gösteriyor ki daimi bir zih hayat var ki mütemadiyen cilve-i hayatı tazelendiriyor nasıl ki güneşe karşı cereyan eden bir nehrin yüzünde kabarcıklar parlar gider gelenler aynı parlamayı gösterip taife taife arkasında parlayıp sönüp gider. Bu sönmek parlamak vaziyetiyle yüksek daimi bir güneşin devamına delalet ederler. Öyle de şu mevcudatı seyyaredeki hayat ve mevtin değişmeleri ve münavebeleri bir hay ı beka ve devamına şahadet ederler. Evet şu mevcudat aynelerdir. Fakat zulmet nura ayna olduğu gibi hem karanlık ne derece şiddetli ise o derece nurun parlamasını gösterdiği gibi çok cihetlerle zıddiyet noktasında aynadarlık ederler. Mesela nasıl ki mevcudat aczi ile kudreti saniye aynadarlık eder, fakri ile gınasına aynadar olur, öyle de fenası ile bekasına aynadarlık eder. Evet, zeminin yüzü ve yüzündeki eşçarın kıştaki vaziyeti fakiraneleri ve baharda şaşa paş olan servet ve gınaları gayet kat'î bir surette bir kadiri mutlak ve ganiyyim alal ıtlakın kudret ve rahmetine aynedarlık eder. Evet bütün mevcudat güya lisan-ı hal ile Veysel Karani gibi şöyle münacat ederler. Derler ki: Ya ilâhena Rabbimiz sensin çünkü biz abdiz nefsimizin terbiyesinden aciziz demek bizi terbiye eden sensin hem sensin halık çünkü biz mahlukuz yapılıyoruz hem rezzak sensin çünkü biz rızka muhtaçız elimiz yetişmiyor demek bizi yapan ve rızkımızı veren sensin hem sensin malik çünkü biz memlukuz. bizden başkası bizde tasarruf ediyor Demek malikimiz sensin hem sen azizsin izzet ve azamet sahibisin biz zilletimize bakıyoruz üstümüzde bir izzet cilveleri var demek senin izzetinin aynesiyiz hem sensin gani mutlak çünkü biz fakiriz fakrımızın eline yetişmediği bir gına veriliyor demek gani sensin veren sensin hem sen hayyı bakîsin çünkü biz ölüyoruz. Ölmemizde ve dirilmemizde bir daimi hayat verici cilvesini görüyoruz. Hem sen bakıyısin. Çünkü biz fena ve zevalimizde, senin devam ve bekânı görüyoruz. Hem cevap veren, atiye veren sensin. Çünkü biz umum mevcudat kâli ve hâli dillerimizle daimi bağırıp istiyoruz, niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız yerlerine geliyor, maksutlarımız veriliyor, demek bize cevap veren sensin ve hakeza bütün mevcudatın külli ve cüz'i her birisi birer veysel karani gibi bir münacat-ı manevi suretinde bir aynedarlıkları var. Acz ve fakr ve kusurlarıyla kudret ve kemali ilahiyi ilan ediyorlar. 9. kelime: Biye dil hayr yani bütün hayrat onun elinde, bütün hasenat onun defterinde, bütün ihsanat onun hazinesindedir. Öyleyse hayr isteyen ondan istemeli, iyilik arzu eden ona yalvarmalı. Şu kelimenin hakikatini katî bir surette göstermek için ilmi ilâhiyinin hatsiz delillerinden bir geniş delilin emarelerine ve lemalarına şöyle işaret eder ve deriz ki. Şikâyenatta görünen ef'al ile tasarruf edip icat eden saniin bir muhit ilmi var ve o ilim onun zatının hasa ilazimi zaruriyetisidir. İnfikaki muhaldir. Nasıl ki güneşin zatı bulunup ziyası bulunmamak kabil değil, öyle de binler derece ondan ziyade kabil değildir ki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 Eşyanın gizlenmesi bin derece daha kabildir, muhaldir. Çünkü huzur var. Yani her şey daireyi nazarındadır ve mukabildir ve daireyi şuhudundadır ve her şeye nüfuzu var. Şu camit güneş, şu aciz insan, şu şuursuz röntgen şuağı gibi zinurlar hadis, nakıs ve arizi oldukları halde onların nurları mukabilindeki her şeyi görüp nüfuz ederlerse elbette vacip ve muhit ve zati olan nuru ilmi ezeli'den hiçbir şey gizlenemez ve haricinde kalamaz şu hakikata işaret eden kainatın hattü hesaba gelmez alametleri ayetleri vardır ez cümle bütün mevcudatta görünen bütün hikmetler o ilme işaret eder çünkü hikmet ile iş görmek ilim ile olur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 Elbette kuvvetli bir ilme istinaden yapar. Hem bütün mevcudatta görünen muntazam miktarlar, hikmet ve maslahata göre biçilmiş şekiller, bir kazanın düsturuyla ve kaderin pergarı ile tanzim edilmiş gibi meyvedar vaziyetler ve heyetler bir ilmi muhiti gösteriyor. Evet, eşyaya ayrı ayrı muntazam suretler vermek, her şeyin mesalihi hayatiyesine ve vücuduna layık mahsus bir şekil vermek bir ilmi muhit ile olur, başka surette olamaz. Hem bütün zihayata her birisine layık bir tarzda, münasip vakitte, ummadığı yerde rızıklarını vermek bir ilmi muhit ile olur. Çünkü rızkı gönderen, rızka muhtaç olanları bilecek, tanıyacak, vaktini bilecek, ihtiyacını idrak edecek, sonra rızkını layık bir tarzda verebilir. Hem umum zihayatın ibham ünvanı altında bir kanunu ta güne bağlı olan ecelleri ölümleri bir ilmi muhiti gösteriyor. Çünkü her taifenin gerçi fertlerin zahiren muayyen bir vakti eceli görünmüyor. Fakat o taifenin iki hat ortasında mahdut bir zamanda ecelleri muayyendir. O ecel hengamında o şeyin arkasında vazifesini idame edecek olan neticesinin meyvesinin çekirdeğinin muhafazası ve bir taze hayata inkılap ettirmesi yine o ilmi muhiti gösteriyor. Hem bütün mevcudata şamil, her biri mevcuda layık bir surette rahmetin taltifatı bir rahmet-i içinde bir ilmi muhiti gösteriyor. Çünkü mesela zihayatın etfallerini süt ile iyaşe eden ve zeminin suya muhtaç nebatatına yağmur ile yardım eden Elbette etfali tanır, ihtiyaçlarını bilir ve o nebatatı görür ve yağmurun onlara lüzumunu derk eder, sonra gönderir ve hakeza bütün hikmetli inayetli rahmetinin hadsiz cilveleri bir ilmi muhiti gösteriyor. Hem bütün eşyanın sanatındaki ihtimamat ve sanatkarane tasvirat ve mahirane tezyinat bir ilmi muhiti gösteriyor. Çünkü binler vaziyeti muhtemele içinde, muntazam ve müzeyen, sanatlı ve hikmetli bir vaziyeti intihab etmek, derin bir ilim ile olur. Bütün eşyadaki şu tarz intihabat bir ilmi muhiti gösteriyor. Hem icat ve ibda-ı eşyada kemalı suhulet bir ilmi ekmele delalet eder. Çünkü bir işte kolaylık ve bir vaziyette suhulet dereceyi ilim ve meharetle mütenasiptir. Ne kadar ziyade bilse, o derece kolay yapar. İşte şu sırra binaen, her biri birer mucize-i san'at olan mevcudata bakıyoruz ki, hayret nüma bir derecede suhuletle, kolaylıkla, külfetsiz, dağdağasız, kısa bir zamanda, fakat muciz nüma bir surette icat edilir. Demek hatsiz bir ilim vardır ki, hatsiz suhuletle yapılır. Ve hakeza. Mezkür emareler gibi binler alameti sadıka var ki, Şkainatta tasarruf eden zatın muhit bir ilmi vardır. Ve her şeyi bütün şuunatıyla bilir sonra yapar. Madem şikainat sahibinin böyle bir ilmi vardır. Elbette insanları ve insanların amellerini görür, ve insanlar neye layık ve müstahak olduklarını bilir, hikmet ve rahmetin muktezasına göre onlarla muamele eder ve edecek. Ey insan, aklını başına al, dikkat et. Nasıl bir zat seni bilir ve bakar? Bil ve ayıl. Eğer denilse yalnız ilim kafi değildir, irade dahi lazımdır. İrade olmazsa ilim kafi gelmez cevap bütün mevcudat nasıl ki bir ilmi muhite delalet ve şehadet eder öyle de o ilmi muhit sahibinin irade-i külliyesine dahi delalet eder şöyle ki her bir şeye hususan her bir zihiyata pek çok müşeveş ihtimalat içinde muayyen bir ihtimal ile ve pek çok akîm yollar içinde neticeli bir yol ile ve pek çok imkânat içinde mütereddidikken Gayet muntazam bir teşahhus verilmesi hadsiz cihetlerle bir irade külliyeyi gösteriyor. Çünkü her şeyin vücudunu ihata eden hadsiz imkanat ve ihtimalat içinde ve semeresiz akım yollarda ve karışık ve yeknesak sel gibi mizansız akan camit unsurlardan gayet hassas bir ölçü ile nazik bir tartı ile ve gayet ince bir intizam ile Nazenin bir nizam ile verilen mevzun şekil ve muntazam teşahhus biz zarure ve bilbedahe, belki bilmüşahede, bir irade-i külliyenin eseri olduğunu gösterir. Çünkü hadsiz vaziyetler içinde bir vaziyeti intihab etmek bir tahsis, bir tercih, bir kast ve bir irade ile olur ve amt ve arzu ile tahsis edilir. Elbette tahsis bir muhassısı iktiza eder. Tercih bir müreccihi ister muhassıs ve mürecih ise iradedir mesela insan gibi yüzler muhtelif cihazat ve aletin makinası hükmünde olan bir vücudun bir katre sudan ve yüzer muhtelif azası bulunan bir kuşun basit bir yumurtadan ve yüzer muhtelif kısımlara ayrılan bir ağacın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 Nasıl ki eşyada mesela hayvanattaki ehemmiyetli azanın esasat ve netaiç itibariyle birbirlerine benzerişleri ve tevafukları ve bir tek sikkeyi vahdet izhar etmeleri nasıl kat'î olarak delalet ediyor ki umum hayvanatın sani'i birdir, vahittir, ehaddir. Öyle de o hayvanatın ayrı ayrı teşahhusları vesimalarındaki başka başka hikmetli tayyun ve temayyüzleri delalet eder ki onların sani vahidi fail-i ve iradelidir istediğini yapar istemediğini yapmaz kast ve irade ile işler madem ilmi ilahiye ve irade-i rabbaniyeye mevcudat adedince belki mevcudatın şuunatı adedince delalet ve şehadet vardır Elbette bir kısım felsefaların irade-i ilahiyeyi nefi ve bir kısım ehli bidatın kaderi inkâr ve bir kısım ehli dalaletin cüz'iyyata ademi ittilaını iddia etmeleri ve tabiiyûnun bir kısım mevcudatı tabiat ve esbaba isnat etmeleri mevcudat adedince muzaaf bir yalancılıktır ve mevcudatın şu'unaatı adedince muzaaf bir dalâret divaneliğidir. Çünkü hatsiz şehadet sadıkayı tekzip eden hatsiz bir yalancılık işlemiş olur. İşte meşiyeti ilahiye ile vücuda gelen işlerde inşallah inşallah yerinde bilerek tabii tabii demek ne kadar hata ve muhalif-i hakikat olduğunu kıyas et